Güneşte bir farklılık göreceksiniz, dürülmeye adım adım yaklaşacak. Geceleri süsleyen yıldızlar gülle gibi birer birer üstünüze yağacak. Siz böcekten bile korkarken dağlar üstünüze yürüyecek. Çay suyu üzerinize dökülse canınız yanarken deniz kızgınlığından fokur fokur kaynayacak. Altınızı bile yerinde bulamasanız korkardınız. Şimdi ise dünya yörüngesinden çıkacak. Her baktığınızda hayallerinizi süsleyen o bulutlar içinde bulundurduğu 23 trilyon ton su ile sizlere savaş açacak. Başınızı kaldırdığınız gökyüzü siyah bulanacak ve her bir parçası ayrı bir yere savunacak. Okyanusu yangın saracak ve okyanus ayaklanacak. Tüm hayalleriniz bu sahneleri gördüğünde saniyede 300 bin kilometre giden ışık hızından bile daha hızlı şekilde pişmanlıklar duyacak. Keşke diyecek. Keşke bu yol ayrımında Rabbimin rızasına gideydim. Keşke. Keşke çek defterlerim kadar Rabbimin ayetlerini de bileydim. Keşke. Keşke bu yalancı sevdalar yerine kalbimi yaradan ile dolduraydım. Keşke. anserim vücudu sarması gibi bir anda her yerinizi keşkeler saracak ve sürekli metastaz yapacak. Keşke. Keşke. Keşke. Ya laytani kuntura. Keşke toprak olsaydım. Keşke. Keşke toprak olsaydım da üzerime kopan bu kıyameti böyle görmeseydim. Keşke. Ve ölüm meleği Allah'a diyecek ki, yeryüzünde ve gökyüzünde olan tüm canlıların canlılıkları şu an sona ermiştir. Senin iznin ile hayatta kalanlar müstesna. Allah soracak, kimler onlar? Cebrail hayatta, İsrafil hayatta ve senin arşını tutan melekler hayatta. Allah buyuracak, ölüm onları da yakalasın. Ve Allah soracak, var mı başka kalın? Ölüm meleği var ya, Bir ben kal. Allah buyuracak, ey Azrail seni sadece bir neden için yarattım ve vazifen bitmiştir. Şimdi ölüm seni de yakamasın. Ve kainat anlayacak o an. Hakiki gücü elinde tutan yalnız Allah ve kainat anlayacak. Gerçekten, gerçekten de La İlahe illallah her fırsatta işinizi görüp kullandığınız dünya. Bu defa sizi işini gördükten sonra büzüştürüp bir köşeye atacak yani. Yani yani herkesle nişanlanıp kimseyle evlenmeyen dünya bu defada sizi kullanıp atacak. Dünyanın 1.300.000 katı büyüklüğündeki güneş yakınlaştıkça size günahlarınızı hissettirecek. Vega yörüngesine girecek. Ama vazifeli yörüngesine. Dünyayı da yörüngesinden saptıracak ki artık güneş batıdan doğabilsin. Yani, yani kıyamet gerçekleşsin. İnmek isteyeceksin dünyadan ama kıyamet seni de unutmadı ki. İnmene müsaade etsin. Daha alacağı intikamlar var. Gidemezsin. Hissedeceksiniz tüm olacakları. Ve hatırlayacaksınız sadece zor zamanlara sakladığınız Rabbinizi. Tövbe etmek isteyeceksiniz. Ama o zamana kadar hiç kapanmamış tövbe kapılarını. Artık açıklamayacaksınız. Telaş edeceksiniz. Çıldırasıya bir telaş. 96.500 kilometre uzunluğundaki damarlarınızın tamamı gırtlağınıza dolacak. Telaş edeceksiniz. Çıldırasıya bir telaş. Panik olacaksınız, kalbin bile haykıracak içinden tutma, tutma beni de bari ben kaçıp kurtarabileyim kendimi. Elinde ne varsa atacaksın, malını atacaksın, gözüne kıl değse irkildiğin evladını yadına atacaksın. Kıymet vermediğin sabah namazların gelecek gözlerinin önüne. Ah edeceksin, inleyeceksin, feryat figan içinde kalacaksın ama feryat bile o saatten sonra kapılarını kapatacak. Ve sessiz çığlıklarını yüzüne vuracak. Ama Müslümanlığınız değil mi? Evde Kur'an'ınızı okurdunuz hani. Çocuklarınız namaz kılmasa bile diplomalarıyla ilgilenip övünmüştünüz hani. Torununuzu gül suylarıyla yıkamıştınız. Ve tüm komşulara bunları anlatmıştınız hani. Ama dininiz için Musab gibi yaralar içinde kalmamıştınız. Çünkü İslam'ın asıl emrettiği gibi yaşamak hoşuna gitmemişti nefsinizin. Cehenneme sadece kafirler girer diye düşünmüştünüz. Ama günahkar Müslümanları unutmuştunuz. Ve bir ses vicdanından. Allah var mı? Evet. Peki neden yok gibi yaşadın? Nerede şimdi tanıdıkların? Nerede bu dağların devrilmesini durduracak inandıkların? Nerede şimdi bu yıldızların düşmesini durduracak malın? Nerede nefsin firavunların? Yine unuttun değil mi? Firavun da bir kraldı. Ama şimdi müzelik eşya oldu. Gördüğün rüyalar, rüya olduğuna inandığın kadar derinleşir insanlar. Rüyalardan uyandığımızı gördüğümüzde aslında hayat en derin rüyamızdır. Çünkü rüya gören, rüya gördüğünü göremez. Dünyadayken uykuya daldığınız 3-5 dakikayı hatırlayın. 3-5 dakika rüyada yıllar olarak yansıma bulur. Ve o kadar gerçekçidir ki hormonlarınız bile devreye girebilir rüyada. Küçüksünüzdür ve masumca parkta oynarsınız. Bir anda büyür, işlerinizin başında oturursunuz. Birden ihtiyarlar torununuzun düğüne katılırsınız. Uyandığınızda anlarsınız. Dünyada geçen 3-5 dakika rüyada yıllar olmuş. Ve siz bunu ancak rüyadan uyanınca anlayabilirsiniz. Peki ya aynı uyku haliniz dünya içinde geçerliyse? Dünyadaki yüzyılınız ahirette sadece bir dakika ise Ve siz rüyada olduğunuzdan rüyada olduğunuzu Yani yani dünyada olduğunuzdan dünyada olduğunuzu hissedemiyorsanız Ve siz bu derin uykudan kıyamet kopmasıyla uyanacaksınız Hadiste şöyle söylüyor İnsanlar, İnsanlar uykudadır, uykudadır ölümce uyanırlar Kıyameti konuşursun Bismillah, da nasıl Bismillah. olur tekbir suresini unutursun Güneş katlanıp dürüldüğünde Yıldızlar bulandığında Dağlar yürütüldüğünde, kıyılmaz mallar bırakıldığında, vahşi hayvanlar bir araya toplandığında, denizler denizler ateşlendiğinde, nefisler eşleştirildiğinde, diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda, hangi günahtan dolayı öldürüldü diye, amel defterleri açıldığında, gök sıyrılıp açıldığında, cennet kızıştığında, ve cennet yaklaştırıldı. Herkes ne getirmiş olduğunu anlar. Belki belki diri diri gömülen kız çocuğuna zamanın yetişmedi. Bunun hesabı sana değmeyecektir. Ama inan bu görüntüler değecektir. Yalla cihat, ama yalla. Yarab. Yalla yalla yalla. Yarab. Mete Asali. Haytacılı Haytacılı. Haytacılı Haytacılı. ثلاث حجره يا شباب عندك صديق يلا يلا طلي طلي الحمد لله عطيني في هاي <تصفيق> في هاي <تصفيق> Kardeşim bugün senin kıyametin olabilir, nefesin binden geriye sayıyor olabilir. Günde içine çektiğin 8.800 litre havanın her nefesinin hesabını vermen gerekebilir. Biliyorsun değil mi? Bir gün aklında bin bir planla gömüleceksin sen de. Gel, gel geç olmadan Rabbine öle. Gel, gel geç olmadan. Yani ölmeden ölel. Ölelim seninle. Neden ölümden korkuyoruz biliyor musunuz? Çünkü herkes cennet hak etmediğini fark